Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin problem çözmedeki eşsizliği. A- Liderin Vasıfları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fetanetinin ayrı bir buğdu da onun karşısına çıkan bütün problemleri hangi sahaya ait olursa olsun gayet rahat ve tereyağından kıl çekme kolaylığında çözmesidir ki bu husus da yine onun risaletine şehadet eden bürhanlardandır. Başarılı bir idareci ve lider için bazı önemli hususlar vardır. Bunlardan bir kısmını şöyle sıralamamız mümkündür. 1- Liderin sunduğu mesajlardan hiçbiri hayatla zıtlaşmamalı ve o bu mesajların geçerliliği hususunda hem bugün hem de yarınlar adına emin olmalıdır. Bir insan, gözleriyle gördüğü bir vakayı nasıl hiç çekinmeden ve tereddüt etmeden anlatır, anlatırken de asla yalanlanacağından korkmaz, zira kendinden emindir, lider de sunduğu mesajlarda aynı duyguyu ve aynı emniyeti taşımalı ve o mesajın doğruluğuna gözüyle gördüğü bir hadiseden daha kat'i inanmalıdır. Hatta muvaffakiyeti için sadece kendi inancı da kafi değildir. Aynı zamanda bu mesajın hayatla zıtlaşmaması da gerekmektedir. Yani sunulan mesajlar, hayatın dönen çarkları içinde tıpkı sırlı kapıların açılıp kapanması gibi, onların açılış ve kapanışını kendi hesabına değerlendirmeli ve o kapılara takılmamalıdır. 2. Lider tebliğinde ısrarlı olmalıdır. Ayrıca o mesaisini insan yetiştirmeye teksif etmeli, sürekli insan unsuruyla meşgul olmalı ve onun çalışmalarında kültür her zaman ağırlığını muhafaza etmelidir. 3. Lider, kadrosundaki elemanları çok iyi tanımalıdır. Kimi, neden mesul tutacağını, kimden neyi ve ne ölçüde bekleyeceğini, kime hangi işi tevdi edeceğini çok iyi bilmelidir. Bunun yanında o, planladığı işlerin seyrini öyle ayarlamalıdır ki, ortadaki insan da, en aksiyoner insan da bu seyrin hızından rahatsızlık duymamalıdır. Ayrıca lider, bugünün işlerini dünden, yarınınkileri de bugünden görmeli ve ona göre planlamalıdır ki, bugünkü işlerin planı, yarınkilerin tatbikini aksatmasın. Aksi halde, yarının işleriyle bugünün işleri, hep birbirinin aleyhinde işler. Evet, hakiki lider, seneler sonrasını dahi bugün, toplumda gelişen hadiselere göre tespit etmelidir ki, bugünkü işlerimizi, yarınki sürprizler bozmasın. 4. Lider, tebasına ait bütün problemleri çözmeye açık olmalıdır. Bu problemler, perdi, ailevi, idari, adli, iktisadi ve içtimai olabilir. Lider, bunların hepsini gayet rahatlıkla çözmelidir. 5. Liderin ortaya attığı teklif, direktif ve prensipler, hep tatbik edilebilir cinsten olmalıdır. Başarılı bir lider, tatbik edilemeyecek ütopik tekliflerden her zaman kaçınır. Aynı zamanda o, kendi tekliflerini herkesten önce yaşayan ve ortaya attığı şeylerin en ince teperruatına kadar riayet eden insandır. Diğer önemli bir husus da, liderin gaye-i hayali olan prensipler, esaslar zamanla aşınmamalı ve her zaman canlılığını koruyabilmelidir. Öyle ki, her devrin insanı ona müracaat ederken, hayat çeşmesinden kevser içiyor gibi, o düsturları almalı ve onlarda bütün dertlerine derman bulmalıdır. Senelerin, asırların geçmesi, bu esasları değiştirmemeli. Aksine her geçen zaman, onlara daha da yenilik ve revnak kazandırmalıdır. Başarılı bir liderde aradığımız, ve birkaç maddesini saydığımız bu hususlar bütünüyle ele alındığında, Görülür ve müşahede edilir ki, Dünyanın en başarılı lideri fetaneti Azam sahibi Hazreti Muhammed aleyhisselamdır. Öyle ki bu hükme bütün peygamberler de dahildir. Zira o, sallallahu aleyhi ve sellem, Saydığımız vasıfların hepsini zirvede ele almış, Zirvede yakalamış, ve zirvede temsil etmiş müstesna ve seçkin bir şahsiyettir. Onun gibi bir ikinci şahsı göstermek de mümkün değildir. Zaten, bizim bir iman olarak kabullendiğimiz bu hakikati, bugün batılılar, bilgisayar ve kompüterler vasıtasıyla yeni yeni keşfetmeye, keşifleri onları ve onlar gibilerini ikna ederse sevinirim, başladılar. Bazılarına göre sürpriz sayılan bu tespitin esası şudur. Değişik şahıslar onları büyük yapan bütün vasıfları tespit edilip bir kompütüre verilecek. Sonra da namzetlerden hangisinin en büyük olduğu büyüklük kriterlerine göre ortaya çıkarılacak. İşte uzun çalışmalar neticesinde ve denemeleri tekrar tekrar gözden geçirme sonucunda komputer ekranları bir zatın birinciliğini gösteriyordu. O da insanlığın iptihar tablosu, ruhu Seyyidül Enamdı sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, o da bir beşerdi ama beşer gibi yaşamamıştı. O en büyük lider, en büyük önder ve en büyük peygamberdi. Ve kendi gibi doğmuş, kendi gibi yaşamıştı. Şimdi isterseniz az önce mücerret bir fikir vermek için takdim ettiğimiz hususları müşahhas misallerle biraz daha açalım. 1- Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlığa öyle mesajlar getirmiştir ki, bunların hiçbiri hayatla zıtlaşmamış ve hayata ters düşmemiştir. Hem o söylediği bütün sözlerini kendinden gayet emin olarak söylemiş ve hiçbir zaman tereddüt ve kuşku soluklamamıştır. Söylediği sözler arasında arştan perşe, cennetten cehenneme, ilk insandan kıyamete kadar, birçok meselenin şerh ve izahı vardır. Bilhassa ümmetiyle alakalı hadiseleri, bazen isimler de vererek bir bir saymış ve anlatmıştır. Hem de sanki bir televizyon ekranında seyredip de anlatıyor gibi anlatmış, ve hiçbir teşevvüş emaresi göstermemiştir. Evet o, anlattıklarından hep emindi. Zira Cenab-ı Hak, Kitab-ı Mübin ve İmam-ı Mübin'i, onun gözleri önüne sermiş ve büyük ölçüde kaderi bütün levhaları ona müşahede ettirmiştir. O görüyor ve anlatıyordu. Bu itibarla elbette ki böyle bir zatın getirdiği prensipler de ebed müddet ömürlü olacaktır. sultan şu ara Necip Fazıl ne güzel der. Yarın bizim, elbette bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış ebed bizimdir. Şairimiz bu sözleriyle inanmış bir insanın emniyet ve güvenini ifade ediyordu. Bir de bu sözler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davası açısından ele alınınca ayrı bir derinliğe ulaşır. Günler doğup batabilir, yıllar ve asırlar geçebilir. Ama Hz. Muhammed aleyhisselamın getirdiği mesajlar ebedlere kadar baki kalacaktır. 1- O emin ve kararlıydı. İbn-i İshak radıyallahu anh anlatıyor. Kureyş Ebu Talib'e müracaat etti. Efendimizle anlaşma yapmak istiyorlardı. Ebu Talib yeğenini çağırdı ve Bunlar Kureyş'in efendileri. Seninle bir anlaşmaya varmak istiyorlar. Senden bazı tavizler almak, kendileri de bazı tavizler vermek üzere Buraya gelmişler dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendinden gayet emindi. Ve isteyeceği şeyi de iyi biliyordu. Bu itibarla onlara ben sizden sadece bir tek kelime istiyorum. Onu söylediğinizde bütün araba sahip olacak ve bütün acem size dehâret için koşacaktır buyurdu. Gelenler sevinmişti. Heyecanla canımız sana feda söyle o kelime nedir dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı vakar ve ciddiyet içinde La ilahe illallah dedi ve sözlerine devam etti. Bunu dediğimiz zaman yakın bir gelecekte Araplara malik olacaksınız. Ve bütün insanlık pervaz edip size koşacaktır. Ve koştu da. Bu necip ve soylu millete kadar nice devletler ve nice milletler koştu bilhassa hakikate çok erken uyanmış bir millet, ta 11 asır evvel Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bir güneş gibi ufukta tulu ettiğini görünce hiç vakit fevt etmeden hemen ona koştu. Düşünün ki bir sene içinde bin çadır birden, hem de hiç zorlanmadan Müslüman oluyor. Bu samimi koşuşun neticesidir ki o. On asır bu yüce tevhid davasının afak alemde bayraktarlığını yaptı. Tıpkı Resulullah'ın ilk sancaktarları, Hamzalar, İbni Cahşlar, Mus'aplar, Zübeyirler gibi. O da Himalaya eteklerinden kalkıp geldi. Ve asırlar sürecek bir kavganın bayraktarlığı sorumluluğunu yüklendi. Bir derin ruh ve şuurla hep onun müdafaasını yaptı. Allah Celle Celaluhu bu Necip milleti imana ve Kur'an'a hizmet yolunda ilelebet payidar eylesin. Amin. Evet, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem emniyet ve güven içinde tavizsiz ve hayatla fevkalade uyumlu mesajlar sunuyordu. Sunarken de bugününden emin, yarınından emin, ve yarın siz bütün Araplara hakim olacaksınız. Kutsi ev Kabe'de bütün insanlığın metafı haline gelecektir, diyor. Ve zamanı gelince de dedikleri aynen çıkıyordu. Bugün değil sadece Kabe, onun nurlu kabri de bir saygı ifadesi olarak kutsilerin metafı olmuştur. Her yıl milyonlarca insan, kelebekler gibi, o nur halesinin etrafında pervaz edip uçuşmaktadır. O gün Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri söylerken, henüz hiçbir emare mevcut değildi. Evet, bir lider, bir idareci için sözlerinin emniyet temin etmesi ve söylediği şeylere önceden kendisinin inanmış olması çok önemlidir. Hakimin müstedrekinde naklettiği Adî bin Hatim hadisesini daha önce başka bir münasebetle zikretmiştim. Müsaadenizle bu mevzu münasebetiyle bir kere daha hatırlatacağım. Orada söylediğim gibi Adî, Hatim'i i in in oğludur. Hatimse ise cömertliğiyle meşhur bir insandı. İşte bu Adî bize şöyle bir hadise anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyordum. İçeriye bir adam girdi eşkıyadan şikayet etti. Kervanlar soyuluyor, mallar gasp ediliyor, çapulculuk almış yürümüş ve aynı zamanda kıtlık kuraklık ortalığı kasıp kavuruyor, her tarafta insanlar açlıktan telef oluyor, dedi. O bu şikayetlerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme arz ederken, Allah Resulü de bana döndü ve şöyle dedi. <gülüyor> ya Adi, sen hireyi bilir misin? Ben hayır ya Resulallah, oraya hiç gitmedim. Fakat yerini bilirim dedim. Allah Resulü sözüne devamla. <gülüyor> Eğer ömrün olursa göreceksin ki, çok yakında devesine binmiş bir kadın, yapayalnız olarak hireden kalkıp, gelip Kâbe'yi tavaf edecek buyurdu. Ben içimden tay eşkiyaları varken böyle bir yolculuk nasıl gerçekleşebilir ki dedim. Ve yine devam etti. "Leyftahanna aleyna Kisra ibn "Qala Kisra ibn "Ya Adi, ömrün olursa yine göreceksin." Bir gün Kisra'nın bütün hazineleri benim ümmetimin eline geçecek. Ben hayretle, Hürmüz'ün oğlu Kisra'yı mı kastediyorsun diye sordum. Evet, Hürmüz'ün oğlu Kisra'yı buyurdu. Ve adi sözünü şöyle tamamlıyor. Allah'a yemin ederim ki, Allah Resulü'nün o gün dediklerinin hepsini gördüm ve bunlara şahit oldum. Ve bir de ahirete ait bir şey söyledi. Ümit ediyor ve inanıyorum ki onu da göreceğim. İşte Allah Resulü etrafına topladığı insanlara anlattığı ve sunduğu mesajları böyle fevkalade bir emniyet ve güven içinde sunuyor ve bunların hiçbirisinde zerre kadar şüphe ve tereddüt emaresi sezilmiyordu. Zaten haber verdiği şeyler de mevsimi gelince Allah'ın inayet ve keremiyle bir bir zuhur ediyordu. 2. Zenginlerin ayrıcalık isteği Bidayeti İslam'da Allah Resulü'nün çevresinde fakirler vardı. Bunların büyük çoğunluğu da gençlerdi. Küfürde kartlaşmış ve şartlanmış yaşlılar, Allah Resulü'ne karşı sürekli inat ediyorlardı. Vakıa, Allah'ın dinine bölük bölük giriyorlar, Nasr 2 sırrı zuhur edince, onlar da Allah Resulü'nü kabullenme lüzumunu duydu, ve kabullendiler. Ama bidayette onun etrafında sadece ve sadece gençler vardı, hem de fakir gençler. Mekke müşriklerinden kendini büyük kabul edenler, bu durumdan hiç hoşlanmıyorlardı. Sık sık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ederek, kendilerine başka hiç kimsenin ve bilhassa da fakirlerin yani bilallerin, ammarların, Yasirlerin, Habbapların gelmeyeceği bir gün ayırmasını istiyorlardı. Onlar eşraftan insanlardı. Ayak takımıyla bir arada oturmazlardı. Belki onlar, o günün cemiyetinde alışıla gelmiş bir tavrı talep ettikleri için, bunu gayet makul ve mantıklı bir istek kabul ediyorlardı. Ancak durum hiç de onların tahminleri gibi değildi. Onlar, Böyle bir teklifin memnunlukla karşılanacağını zannede dursunlar. Allah Celle Celaluhu habibini uyarıp hazırlamıştı bile. Ve taqrudülladîna yedûon rabbhum bilqadat ve al-ashî yuridûn مَا Ma alaik min hisabîhim min şey. Vma min hisabik alayhim min şey. Ftaqrudhüm ftekûn min al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 Müşriklerin hidayetini ummak gibi küçük hesaplara giremezsin. Zira bu zulümdür ve sen zulümden çok uzaksın. Evet sırf müşrikler hoşnut olsun diye fakirleri uzaklaştırmak en büyük zulümdü. Ve Allah o en büyük adalet insanını ta baştan garantiye almıştı. Bu önemli mevzu bir kez de Kehf suresinde ele alınıp incelenir.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 Davada, düşüncede, duyguda Allah deyip inleyenlerle beraber ol. Ve gözünü başkalarına dikme. Onlarla otur, onlarla kalk. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti onlarla beraberdir. Gözünü sakın onlardan ayırma. İhtimal Allah Celle Celaluhu, insanlığa rahmet ederken, ammara bakar rahmet eder, yasire bakar rahmet eder, Küçük Ali'ye bakar rahmet eder, Habbab'a bakar merhamet eder ve İbni Mes'ud'a bakar merhamet eder. Onlar yeryüzünde Allah Celle Celaluhu'nun matma nazarıdır. Onlar bela ve musibetleri defeden paratonerler gibidirler. Sen de onlarla bulunmaya bak. Kur'an bunları öyle bir dönemde söylüyor ki, Allah Resulü'nün etrafında bu üç beş fakirden başka kimse yoktur. Ama o, bu dönemde bile gelecekten fevkalade emin, herkesin, hatta o mütemerrit, o firavun insanların bile, pek çoğunun yumuşayıp İslam'la kucaklaşacaklarına ve Kur'an'ı kabullenip başlarına taç yapacaklarına inanır. Bu itibarla nasıl olsa gelecekler adına, şimdi yanındakilerini niye kovsun ki? Hem Allah Resulü onları nasıl yanından uzaklaştırabilirdi ki, bizzat kendisi şöyle buyurmaktadır. Cennet şu üç insana müştaktır. Ali, Selman ve Ammar. Evet, herkes cennete müştak iken, cennet onlara müştak. Aşıkın maşuka, gözlerin cemale, vicdanların rüyete, kalbin müşahedeye iştiyakla dolu olduğu gibi müştak. İki can serveri, etrafını alan bu ilk kadronun bu fakir insanların bir gün cihan çapında bir inkılap yapacak kadro olduğunu daha işin başında biliyor ve attığı her adımı ona göre atıyordu. Dünyanın şarkının da garbının da bir gün mutlaka onun getirdiği hakikatlere teslim olacağından zerre kadar şüphesi yoktu. Cenab-ı Hakk'ın vaadinden emimdi ve itminan içindeydi. Müşriklerin isteklerini reddetti. Onlara iltifat bile etmedi. Bu zayıf ve fakir insanlara gözünün bebeği gibi baktı ve onları insiba köpüklü huzurunun şerefli mukimleri olarak hep aziz tuttu. 3. İnsan unsuru ihmal edilemez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatı seniyelerinde insan unsurunu hiçbir zaman ihmal etmemiştir. Hatta İnsanların bir kısmını cepheye gönderirken, düşünce, fikir ve ilim hayatı itibariyle fakirliğe düşmemek için, insan, ilim ve kültür mevzuları gündemde o mualla yerlerini hep korudular. Başka türlü de olamazdı. Zira Kur'an-ı Kerim ona şöyle ferman ediyordu. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةٌ <gülüyor> Müminler toptan savaşa çıkmamalıdır. Her topluluktan bir tayfenin dini iyi öğrenmek ve milletlerini geri döndüklerinde uyarmak üzere geri kalmaları gerekmez mi ki, ta böylece yanlışlıklara düşmekten sakınmış olsunlar. Tevbe Suresi 122 Evet, müminler cihad ederken dahi, arkada bir zümre kalmalı ve dini öğrenmelidir ki, diğerleri dönünce de onlara dini öğretsinler. Evet, cihad parz ayın olduğu zaman bile, sizin ilim ve kültür yuvalarınızın kapıları sonuna kadar açık olmalıdır eğer her tarafa düşmanın sardığı o devrede ilim-irfan yuvaları kapatılır ve herkes cepheye gönderilirse, maddi cihat kazanılsa bile ilim ve kültür adına çok şey kaybedilmiş olur. Onun için İslam, böyle pevkarade durumlarda bile bir kısım insanların cepheye gitmeyip, ilim ve kültür adına çalışma yapmalarını emretmektedir. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İlim ve kültür seferberliğini en kritik dönemde dahi ihmal etmemiş. Cepheye gitmeyenler doğrudan doğruya kendilerini ilme vermiş. Gidenlere de arkada kalanların garantisi verilmiş. Daha önce de temas ettiğimiz gibi işin başında okuma yazma bilen parmak sayısına ulaşmıyorken 20 sene sonra okuma yazma bilmeyen tek insan kalmamıştı. Böyle bir netice ise ancak Allah Resulü'nün bu sahadaki gayret ve çalışmalarıyla elde edilebilmişti. Evet o, hiçbir zaman insan unsurunu ihmal etmemiş ve fertlerin her yönüyle sağlıklı yetişmesini, milletin sağlıklı yetişmesini bilmiş, öğretmiş, öğretilmesini emretmiş, nazari şeyleri pratiğe dökmüş ve bizzat kendisi de bir muallim gibi talebe yetiştirmiş ve ölü bir dünyada, ölü yığınlar içinde bir ilim ve iman toplumu inşa etmişti. İlk münşi ve mimardan sonra, toplum kendi idarecilerini artık kendi içinden çıkarır ki, bu evvelkisine karıştırılmamalıdır. Evet, ilme, düşünceye ve tekniğe açık bir toplum, kendisi gibi insanlar tarafından idare edilir ve bu insanlar daima toplumun özü ve kaymağı hükmündedir. Sütün kaymağı yine süt olacağı gibi, altta kaynayan ilim, düşünce ve teknik olursa, üstte de bunlara ait kaymaklar olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususu da gayet veciz ifade etmiş ve كَمَا تَكُونُوا يُوَلَّا Nasıl olursanız öyle idare edilirsiniz buyurmuştur. 4. Bir ülke yetişmiş insanlarıyla mamurdur. İnsan unsuruyla ilgilenmeyi emir ve teşvik eden birçok ayet-i kerime vardır. Bunların hepsine bakılabilse, İslam dininin insana verdiği önem ve ehemmiyet daha iyi anlaşılır. Ancak biz bu mevzuyu işlemeyi şimdilik düşünmediğimiz için sadece fikir verme maksadıyla bir iki ayete temas edip geçeceğiz. İçinizde iyiye çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan men eden bir cemaat olsun. İşte başarıya ulaşanlar yalnız onlardır. Ali İmran 104 كُنْتُمْ خَيْرَ Siz insanlar arasında en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülüğü men eder ve tam olarak Allah'a inanırsınız. Ali İmran 110 Bu ve benzeri ayetler İslam'ın insana ve ilme verdiği ehemmiyeti göstermesi bakımından fevkalade manidardır. İslam, kalp, ruh, his, duygu ve düşünceyi en iyi şekilde ve dengeli ele almış ve onları yaratılış gayelerine yönlendirmiştir. Ne ihmal ne de dengesizlik. Bu duyguların bütünüyle seyahat ve hepsiyle varlığın perde arkasını müşahede. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu Hayatı seni seniyyelerinde hiç mi hiç ihmal etmemiştir. Bu bir rehber için çok önemlidir. Nice rehberler vardır ki, ellerinin altındaki insan ve imkanlarla zafer bekledikleri yerde, fiyasko ile karşı karşıya kalırlar. Daha doğrusu, zafer kuşağında bir türlü falsolardan kurtulamazlar. Kitle ruh haletinden istifade edip milleti sokağa dökenler, belki onun hissini değerlendiriyorlardır ama, Süreklilik isteyen işlerde bu hiç de önemli değildir. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir his ve heyecanla insanları arkasında toplamayı hiç mi hiç düşünmemiştir. Çünkü böyle bir hisle toplananlar başka bir hisle de dağılıp gider ve onu yapayalnız bırakırlar. Oysa ki Allah Resulü'nün etrafındaki insanlar en ağır, en acı zamanlarda bile onu bırakmamışlardır. Bırakmak şöyle dursun, onun uğrunda ölmeyi hayatlarının gayesi bilmiş ve şehit olmayı canlarının bedeli ve gayesi saymışlardır. Diğer duyguların teker teker kullanılması, daha doğrusu istismarı da böyledir. Sadede dönüyoruz. Evet bir ülke eğer mamursa, o insanlarıyla mamurdur ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yapmıştır. Dünyanın çeşitli yerlerine gönderdiği insanların gittikleri yerlerde, devleti ve milletleri idare etmede, hatta mektep ve medreseler açmada hiçbir falso ve fiyasko ile karşılaşmamaları gösteriyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arkasına aldığı insanları çok iyi yetiştirmiş ve her şeyin üstünde insana önem vermiştir. B. Kabiliyetlerin değerlendirilmesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, arkasındaki insanları çok isabetli olarak yerli yerinde kullanmıştır. Kime hangi vazifeyi vermişse, muhakkak ki mevcut arasında o işe en liyakatlisini, hem de tam bir isabetle tespit etmiştir ki, icraatı baştan sona bunun şahididir. Öyle ki, onun peygamberliğine hiçbir delil olmasaydı, sadece insanların istidat ve kabiliyetlerini keşfedip kullanması ve her insanı yerli yerinde vazifelendirmesi, fertlerin enerjisinden tam istifade etmesi ve bunlarda da hiç yanılmaması, yani, kimi nereye koymuşsa onu sonuna kadar orada tutması, bir kısım belirli şahısların muhakkaten belli hislerine müdarahatın dışında ve kimi nereye yerleştirmişse hayatının sonuna kadar onun orada kalması Allah Resulü'nün peygamberliğine en büyük delildir. Ve bize Muhammedun Resulullah sadikul va'dil emin dedirtir. İslam'ın ilk devresi Çile ve ızdırap yüklü geçmiştir. Beş altı sene zarfında inananların sayısı ancak kırka ulaşmıştır. O dönemde ölümü göze almadan birine bir şey anlatmak mümkün değildir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gibi, Mekke'de hatırı sayılır bir insan dahi, kaç defa dayak yemiş ve girdiği komadan ancak günler sonra kurtulabilmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu an ki, Develerle güreşen bir insandır. Kaç defa dayak yiyip ayaklar altında çiğnenmekten kurtulamamıştır. Zulüm ve işkence bu seviyedeki insanlara kadar ulaştığına göre diğer inananların çektikleri çile ve ıstırabı varın siz düşünün. Ve işte bu ölüm arenasında onun herkeste alış verişi başka başkadır. Mesela ne Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a, ne de Hazreti Ömer radıyallahu anh'a hicret emri vermemiştir. Ali gibi, Zübeyir gibi, o gün için henüz çocuk denecek yaşta olanlar da Habeşistan'a gönderilmemiştir. Zira bunların hepsi, Mekke'de olanlara karşı tahammül edebilecek güçte insanlardı. Hazreti Osman radıyallahu an narin ve ince yapılıdır. O gün için Mekke'de estirilen sert havaya tahammülü cidden çok zordur. Hem Habeşistan'a gidenlere en güzel hamiliği yapabilecek Müslümanlar arasında sadece O vardır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Osman radıyallahu anh'ı bu işte vazifelendirmiş ve onu Habeşistan'a göndermiştir. 1- Ebu Zerrel Gıfari anh. Mesela bir aralık Hz. Ebu Zer gelir Müslüman olur. Bu heyecanlı insanın o devrede Mekke'de bulunması hem kendi hem de diğerleri için zarar doğuracağından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu kabilesine geri gönderir ve orada irşada memur eder ve ilavede bulunur. Bizim galebe çaldığımız devri gözet. Ve işte bize o zaman gel. Ebu Zer radıyallahu an, Hayber'in fetinden sonra gelir ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dehalet eder. Halbuki o daha Mekke döneminin ilk yıllarında Müslüman olmuştur. Ebu Zer radıyallahu an, abitti, zahitti. Ebu Zer, bugünün içtimaiyatçılarının aklını döndürecek şekilde, içtimai adaletçi, hatta sosyalist yazarlara göre, ilk sosyalizm düşüncesini, ortaya atan insandı. Bu düşünceleri onların olsun. Yani fakirlik ne demektir? Fakirliğe karşı savaş nasıl verilir? Bunu ilk ortaya atan kahraman, Ebu Zer'dir. Aynı zamanda o, Cennetin kendisine müştak olduğu insanlardan biridir. Bütün bunlara rağmen bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Bana da bir imaret ver ya Resulallah. Yani bir ordunun başında kumandan veya bir vilayetin başında vali olayım, bir yerde beni de vazifelendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi. Sen zayıfsın. Bu işler çok ağırdır ya Eba Zer. Böyle bir vazifeye talip olma. Bu vazife ona talip olana verilmez. O Ebu Zerre böyle derken, Hazreti Ebubekir Bekir ve Ömer'e aynı şeyleri söylemiyordu. Aksine onların imaretlerine işaret sadedinde, sağ eliyle Hazreti Ebubekir'in, Bekir'in, Sol eliyle de Hazreti Ömer'in elini tutmuş ve şöyle demişti: Benim gökte iki, yerde iki vezirim var. Göktekiler Cebrail ve Mikail, yerdekiler de Ebubekir Bekir ve Ömerdir. Diğer taraftan Gayb bin Gözüyle olacakları görmüş ve dört Raşid Halifenin hilafetlerine dair işaretlerde bulunmuştu. Hazreti Osman anha gelince. Yani imtihan ağırlıklı kaydını ilave etmişti. Ve öyle de Hazreti Osman'ın hilafeti biraz belalı olmuştu. Evet, o kadrosundaki insanları onlardan daha iyi tanıyordu. Vazifelendirdiği şahıslarda vazife itibariyle hiç falso olmamıştı. Ebu Zer radiyallahu an imarete talip olabilir kendini bu işin altından kalkacak güçte görebilir. Fakat Allah Resulü Ebu Zerri Ebu Zer'den daha iyi bilmektedir. Sen zayıfsın, bu işse ağırdır der ve ona imaret vazifesi vermez. Şimdi bu hususla alakalı bir iki misal arz edelim. 2. Amr bin Abese radıyallahu an. Ahmet İbni Hanbel naklediyor. Amr bin Abes'e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi, gayet kaba ve bedevice, dedi. Bu sen nesin demekti? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, gayet sakin bir eda ile, ''Ene nebiyullah'' buyurdu. Ben Allah'ın nebisiyim. O korkunç kabalığa karşı bu mülayemet, Amr bin Abese'yi vurmuştu. Hemen diz çöktü. İnni muttebiak. Ey Allah'ın Resulü, bundan böyle sana tabiyim dedi. Bu hadise Mekke'de olur. Tabii inananların sayısı gayet azdır. Böyle bir dönemde en azından güçlü görünmek için adama ihtiyaç vardır. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimi nerede ve ne zaman kullanacağını çok iyi bilmektedir. Ve bildiğini tatbik hususunda da hiç tavizi yoktur. Amr bin Abese'ye de aynen Ebu zerret dediği gibi der. Sen zayıfsın. Şimdi burada kalmaya güç yetiremezsin. Kabilene dön. Orada irşat vazifesi yap. Ne zaman benim galebe çaldığımı duyarsan, o zaman gel ve bana iltihak et. Amr gider, aradan seneler geçer. Bu arada Allah Resulü'nün birbiri ardına zaferleri dört bir yanda duyulur ve Amr bin Abes'e beklediği vaktin geldiğini anlar. Hemen yola koyulur ve Medine'ye gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturmaktadır. Mescide girer ve Allah Resulü'nün yanına sokulur. Efendimiz o esnada sohbet etmektedir. O sözünü bitirince Amr fırsat bulur ve sorar. Ya Resulullah, atarifuni? Ya Resulullah, beni tanıdınız mı? İki can serveri hiç tereddüt etmeden cevap verir. Sen Mekke'deyken bana gelen filan zat değil misin? Ve hadiseyi sanki daha dün olmuş gibi anlatı verir. Ben seni geriye göndermiş ve şöyle demiştim der. Amr bin Abese hayret içinde tasdik eder bu hadiseyi amrın unutmaması hiç mühim değildir. Çünkü onun için bu hadise hayatının en unutulmaz bir hatırasıdır. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için durum farklıdır. O hem bu hadise gibi birçok hadise yaşamış, hem de geçen bunca sene içinde başına gelenler ve çektiği sıkıntılar değil beş dakika, Gördüğü ve sonra gönderdiği bir adamı, en yakın dostlarını dahi unutturacak çaptadır. Ancak görüldüğü gibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisiyle irtibata geçmiş hiç kimseyi unutmamıştır. İhtimal ki Amr veya Ebu Zer ona gelmeselerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke fethinden sonra onları aratır ve davet ederdi. Çünkü tam galebe mekefetinden sonra olmuştur. Evet o, bizim kendi öz evladımızı tanıdığımızdan daha fazla raiyetinin bütün fertlerini tanırdı. Çünkü etrafındaki her insanın Allah Resulü'nün gönlünde ayrı bir yeri vardı. Ayrıca bu tanıma her istidada kapasitesi ölçüsünde vazife tahmil edip yüklemesi bakımından da çok önemliydi. Acaba Cihan tarihinde raiyetini bu kadar yakından tanıyan ikinci bir lider gösterilebilir mi? Zannetmiyorum. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir lider değil, aynı zamanda bir nebidir. Zaten bizim sözümüzün mihrak noktası da onun nebiliği meselesidir. 3- Cüleybib radiyallahu anh Cüleybip'ten daha önce bahsetmiştik. 15-16 yaşlarında bu genç, kadınlara sarkıntılık yapmaktan kendini alamadığını söyler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o iksir ifadeleriyle onu ikna eder ve ardından da onun için Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunur. Artık Cüleybip, Medine'nin en iffetli insanlarından biri haline gelmiştir. Bir gün Allah Resulü onu evlenecek kızları olan bir aileye gönderir. Aile soylu ve afiftir. Her an kızları için bir teklif beklemektedirler. Cüleybip kapıyı çalıp içeriye girer ve onlara Allah Resulü'nün selamını söyler. Aile heyecanlanmıştır. Ardından da teklifini yapıştırır. Ve Allah Resulü'nün dediklerini aynen onlara nakleder. İki cihan serveri ''Benim selamımı söyle, kızlarını sana versinler.'' demiştir. Ana-baba birbirlerine bakışırlar. ''Cüleybibe mi?'' diye düşünürler. Ancak emri veren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ve meselenin tereddüde tahammülü yoktur. Onlar kızları adına tereddüt geçirirken, perde arkasından bütün konuşulanları dinlemiş olan evin kızı seslenir. Allah Resulü'nün emrini yerine getiren birisi karşısında niçin tereddüt gösteriyorsunuz? Cüleybip artık evlenmiştir. Üç beş hafta sonra da bir cihada iştirak eder ve orada şehit düşer. Bazıları şehitlerini araştırmaktadır. Ve kayıplarınız var mı diye sorar Allah Resulü, yok diye cevap verirler. O ama benim kaybım var der ve evladını yitirmiş mahzun, Yüreği yaralı bir baba gibi Cüleybi'bi arar. Arar ve bir yerde bulur. Yedi kafirin yanında üstü başı kanlı, bir sürü yara içinde ve elinde kılıcı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ferman eder. Yedi tane öldürdü, gazi oldu ve sonra da şehit düştü. Başını dizine koyar ve şöyle buyurur. Allah'ım bu bendendir. Ben de ondanım. İşte Allah Resulü'nün arkadaşlarına sahip çıkması. 4- Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Hayber fethedilecekti. Günlerce süren muhasara netice vermemiş ve kaleden içeriye girilememişti. Bir gün Allah Resulü, yarın bu sancağı Allah'ı seven, ve Allah Celle Celaluhu tarafından sevilen birine vereceğim buyurdu. Ertesi gün herkes ön safta yer almak için adeta yarışıyordu. Allah Resulü sabah namazını kıldırdı. Daha sonra cemaate döndü, herkesin gözü Allah Resulü'nün gözlerine dikilmişti. Onun gözleri ise orada olmayanlardan birini arıyordu. Sahabe başındaki kuşu uçurmak istemeyen bir adam dikkatiyle, biraz sonra Allah Resulü'nün dudaklarından dökülecek kelimeyi bekliyor ve herkes bu şerefin kendisine ait olmasını istiyordu. Allah Celle Celaluhu tarafından sevildiğini duymayı kim istemez ki? İnsan cennet için dahi fedakarlık yapabilir ve benim yerime o kardeşim girsin diyebilir fakat böyle bir payede fedakarlık olamazdı. İşte Allah Resulü'nün dudakları kıpırdamak üzereydi. Ve işte Allah Resulü'nün dudaklarından beklenen kelime çıkıyordu. Çıktı ve Eyn Ali. Ali nerede buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın gözleri çok şiddetli ağrıyordu. Onun için sancağın kendisine verileceğini hiç düşünmemişti ve geride kalmıştı. Sahabe cevap verdi. Yeşte ki ya Resulallah. Gözlerinden rahatsız ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu huzuruna çağırdı. Mübarek tükrüğünü Hazreti Ali'nin gözlerine sürdü. Hazreti Ali radıyallahu anh kasem ediyor ve diyor ki, bir daha göz ağrısı görmedim. Daha sonra sancağı ona teslim etti. Halbuki o gün sahabenin arasında Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Mikdat gibi niceleri vardı. Ama sancak onlara değil, ve genç Ali'ye teslim edilecekti. Ve Hayber'in fethi, Allah Resulü'nün bu mevzudaki isabetini hemen göstermişti. Zaten o kimi nerede tavzif ettiyse muhakkak isabet etmiştir. Bu da onun risaletinin bir delilidir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, fetaneti azam sahibidir. Evet Allah Resulü kime hangi vazifeyi vermişse, Muhakkak o şahıs, verilen vazifeyi hakkıyla yerine getirmiştir. Mesela, o Halid radıyallahu anh'a Seyfullah demiştir. Halid, her yerde Allah'ın kılıcı olmuş ve hiçbir muharebe meydanından mağlup ayrılmamıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, seneler sonra haklı olarak, analar Halid gibisini doğurmadı diyecektir ki, bu ifadede de Allah Resulü'nün isabetini tasdik ve takdir vardır. Allah Resulü K.K. radıyallahu anhı da tavzif etmiş ve önemli vazifeler vermiştir. K.K. da aynı başarıyı göstermiş ve yine Hazreti Ebu Bekir'e şöyle dedirtmiştir. K.K.'nın içinde bulunduğu ordu asla mağlup olmaz. Keza 17-18 yaşlarındaki Üsame radıyallahu anhı bir ordunun başına kumandan tayin etmiş ve muteccihetlerine göndermişti. Ki Üsame hayatı boyunca böyle bir mevkiye liyakatini ispat etmiştir. Beş Ezvacı Tahirat radiyallahu anhum Yüzlerce namzet arasından seçtiği hanımlarındaki isabet de ayrıca kayda değer önemli hususlardandır. Zira Allah Resulü, müminlere ana olabilecek ve hakkıyla bu ağır yükü yüklenebilecek kadınları seçmiş ve bu seçmede de tam isabet buyurmuştu. Bu kadınların da hemen hepsi som altın çıkmıştı. Hele irşat adına onların hepsi birer münşide ve birer muallime olarak yetişmiş ve daha sonra kapılarında yetiştirdikleri büyük insanlarla İslam'a en büyük hizmeti yapmışlardı. Mesruk gibi, Tavus bin Kaysan gibi, Ata bin Ebi Rabah gibi, Deha ve Züht sahibi nice insanlar, Hep müminlerin analarının rahle-i tedrisinde çıraklık yapmış, Ve her biri, Birer bahri muhit bu kadınların feyiz kaynaklarından, Kana kana içmişlerdi. Görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ileride büyük birer mürşide olabilecek kadınları seçiyor ve hane-i saadetinde onlara yetişme ve yetiştirme imkanı hazırlıyor ve gelecek adına bu büyük istidatları davayı nübüvvetin varisleri haline getiriyordu. Bu mübarek kadınlar arasında Allah Resulü'nün esas gaye ve hedefine hizmet etmeyecek bir tek kadın yoktu. İşin başında ve kuruluş devrinde Nasıl Hz. Hatice Validemiz radiyallahu anha, bütün varlığını onun yolunda bitirip tükettiyse, diğer hanımları da ilim ve İslam'ı neşretme mevzuunda aynı cömertlikte bulunmuşlardı. Bundan da anlaşılıyor ki Hz. Hatice Validemiz'den başlayarak, ki o zaman Efendimiz henüz peygamber olarak gönderilmemişti, fakat peygamberliğe ait emarelerle türleniyordu, diğer bütün hanımlarını firaset ve nübüvvet nuruyla keşfetmiş, öylece seçmişti. Zaten bu kadar isabeti başka türlü izah etmek de mümkün değildir. C. Vahiy buğutlu nurani firasetin sahibi. Bir liderin cemaati ve arkasındaki insanlar tarafından her yönüyle hüsnü kabul görmesi ve onun güvenilir, itimat edilir bir insan haline gelmesi, ferdi, ailevi, içtimai, iktisadi, siyasi, o topluma ait bütün problemleri çözmesine bağlıdır. Bir lider, arkasındaki insanların Böyle ferdi, ailevi, içtimai problemlerini çözdüğü ölçüde kabul görür. Ve onlar tarafından sevilir, sayılır, omuzlara alınır, bayraklaştırılır ve ebedlere kadar ona sahip çıkılır. İşte Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, insanlık için bütün problemleri çözen böyle bir liderdi. Problemleri çözmede alternatif olarak baskılara başvurabilir Çeşitli cezalar verebilir, sürgüne gönderebilir, vatandaşlık haklarından mahrum edebilir, ezebilir, zindanların kapılarını ardına kadar açabilir, işkencenin her çeşidini tatbik edebilir, hapiye teşkilatınızı insanların arkasına takabilir, korkutma ve devlet terörü ile bazı kimseleri baskı altına alabilirsiniz. Ama bunlarla hiçbir problemi kökünden halledemezsiniz. Halletmek şöyle dursun, değişik komplikasyonlara ve toplum çapında depresyonlara sebebiyet verebilirsiniz. Dolayısıyla da bu bir çözüm yolu değildir. Bazı kimseler bunu çözüm saysalar bile bu, yeni problemler doğuran bir çözüm yoludur. Hatta o, bir fasit daireye girmek demektir. Bir şeyi çözdük diye sevinirken, bir sürü komplikasyonla karşı karşıya kaldığınızın farkında bile değilsinizdir. Fasit daire, yenilerin ifadesiyle kısır döngü, bir kere teşekkür etti mi, artık onu kıracağınız ana kadar, her kurtulma hamleniz sizi biraz daha batırır. Oysa ki, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, fasit dairelere girmeden, baskı ve teröre eğilmeden, Tedhişe sığınmadan, hapse müracaat etmeden, insanların hür iradelerini nazarı itibara alarak ve onlara saygılı olmasını bilerek, bütün problemleri yağdan kıl çeker gibi halletmiştir. Başka harikulade hallerine bakmadan, mucizelerine nazarı itibara almadan, onun sadece bu yönüne dikkatli bakabilseniz, siz de Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. Evet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başka değil. Allah'ın Resulüdür. Eğer o peygamber olmasaydı, bütün bu problemleri nasıl çözecekti? Oysa ki o, durmadan problem üreten, en küçük meselede kavga çıkaran, fitneye açık, üç beş kuruş için birbirine düşen, vahşete, dalalete, tuğyana, karanlığa, zulmete boğulmuş bir cemaat içinde neş'et etti. Ve Allah Celle Celaluhu da bu cemaati irşad etme gibi ağır bir vazifeyi onun mübarek omuzlarına yükledi. لو enzelna hada'l-Qur'ana ala cebelin la reytehu Haşr 21 Ayetinin de anlattığı gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir mükellefiyetle geldi ki, bu mükellefiyet dağların başına konsaydı, dağlar toz duman olur giderdi. Evet, mükellefiyeti o kadar ağırdı. Zira Allah Celle Celaluhu onu alabildiğine vahşi, alabildiğine bedevi, alabildiğine dalalet içindeki bir cemaatin irşadıyla tavzif etmişti. O da bu toplum içinde ne kadar problem varsa, birer birer yakaladı, çözdü, halletti, onları da itminan ve huzura kavuşturdu. Hem öyle bir huzur cemaati haline getirdi ki, başkaları onları ancak ütopik eserlerde okuyabilir ve görebilirdi. İşte Eflatun'un Cumhuriyeti, Thomas More'un Ütopya'sı ve işte Campanella'nın Güneş Devleti. Hepsi de Allah Resulü'nün yetiştirdiği o rüyalar cemaatini arama, bulma sevdasıyla kaleme alınmış gibidir. Onlar hayalede dursunlar. Allah Resulü hem de onların düşüncelerindeki mahzurlu yanları aşarak asırlarca önce pratikte bu cemaati yetiştirmiş ve daha sonrakilere gökteki yıldızlara denk bir örnek olarak takdim etmişti. Kim onlara uyarsa bir huzur insanı haline gelecekti ve geldi de. Günümüzde bu gerçeği bütün çıplaklığıyla görüyor ve sahabe devrinin olurluğuna daha bir inanıyor ve yeni aydınlık varoluşlar bekliyoruz. Eğer o devrin insanının bütün problemleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından halledilip çözülmeseydi, hiç o vahşet içinden İnsanlığın iftihar tabloları sayılan ashab çıkabilir miydi? Hiç şüphesiz hayır. Peki ama Allah Resulü bu problemlerin hepsini kendi akıl ve zekasıyla mı çözmüştü? İşte buna da hayır diyor ve ilave ediyoruz. Cenab-ı Hak ona peygamberliğe ait bir fetanet vermişti ki vahiy buğutlu bu nurani fetanet sayesinde o bütün problemleri gayet rahatlıkla çözebiliyordu. Zaten bu da onun peygamberliğinin delillerinden biriydi ki, mevzumuzun çıkış noktası da işte budur. Şimdi de bu hususa ait birkaç misal arz etmeye çalışalım. 1- Hacerül Esvet Esved için hakemlik O asırda değişik problemlerden ötürü herkes ona müracaat ederdi. Bir gün Kabe'nin tamiri ki, o da bu tamirde çalışmıştı. Hacerül Esvedi yerine koyma meselesi, değişik kavim ve kabileler arasında bir kızıl kıyametin nüvelerini taşıyordu. Bir iki gün içinde bu iş halledilmezse mutlak bir harp kaçınılmazdı. Daha önce de bir mesele münasebetiyle söylediğimiz gibi, Allah Rasulünün Hacerül Esvedi yerine yerleştirmek suretiyle problemi çözmesi ve bu meseleyi, en güzel şekilde halletmesi böyle korkunç bir yangını vermişti. Hacerül Esved'i yerine koymak için bir bez serip ortasına Hacerül Esved'i koydu. Sonra da kavim ve kabile liderlerini çağırarak hepsine bu bezin bir ucundan tutmalarını teklif etti. Ardından da Hacerül Esved'i yerine bizzat kendisi yerleştirdi. Şimdi tafsilatına girmeyeceğimiz bu hadisede Allah Resulü'nün risaletten evvel dahi nasıl bir fetanete sahip olduğu apaçık meydandadır. Zira O, hakem olarak O'na müracaat edilen meselelerde 20-25 yaşındayken değil nübüvvette teyit edilip değişik derinlikler kazandığı, kazanıp mütenahiliye açıldığı ve Allah Celle Celaluhu'nun rahle-i önüne oturup her şeyi O'ndan aldığı dönem vahye kapalı olduğu devrede dahi, ruhunun coşan ilhamlarıyla verdiği kararlarda kendini tanıyıp bilenlerin sinesine öyle taht kurmuştu ki, Kureyş kafirleri, mescidin kapısından onun içeriye girdiğini görünce, sevinç çığlıklarıyla bu muhammed Emin, onun hakemliğine razıyız demişlerdi. O gelmiş ve problemler çözülmüştü. Evet o, hem de hiç düşünmeden, beklemeden, eline kalem almadan, şununla bununla görüşüp yol yöntem araştırmadan, çok rahat ve yağdan kıl çeker gibi halledivermişti. Bu onun için çok basitti ama, hiç kimse de buna itiraz etmemişti, edemezlerdi de. Çünkü onlar, onu hakem tayin etmişler, o da falsosuz, fiyaskosuz, ve herkesi hoşnut edecek şekilde hakemliğini yerine getirmişti. Onun hayatında geriye atılmış bir adım yoktu. Yoktu, zira o, Allah Celle Celaluhu'dan gelenleri çok iyi anlayacak bir fetanete sahipti. Ondaki bu fetanet, bir gül tomurcuğu gibi açılmış, açıldıkça rengarenk bir hal almış ve insanlığın problemli, tatminsiz, Ekşi yüzüne tebessüm olarak aksetmiştir. Ona ait büyüklük buğutlu sırlar bitti dersiniz. Oysaki bitmemiştir. Yunus'un diliyle o tomurcuk içinde daha nice tomurcuklar vardır. Evet bütün hayatı seniyeleri boyunca ona daima müracaat edilmiş. O da müracaat edenleri mahzun ve mükedder geriye çevirmemiş ve onların problemlerini halletmiştir. İşin daha başında alabildiğine fitneye açık bu cemaat, devamlı problem üretiyor. O da teker teker bunları çözüyordu. Hicret başlı başına bir problemdi. Harp, darp, sulh problemleri, menfaati maddiye problemleri, ganimet problemleri, eğer o zat, rahatlıkla bu işlerin içinden sıyrılıp çıkmasaydı, bu problemlerin her biri, hıtreten mütehiyyic, kavga ve cidalden zevk alan bu cemaatin her an kıran kırana birbirine girmesi kaçınılmazdı. 2- Huneyn ganimetlerinin taksimi. Huneyn gazvesinde elde edilen ganimeti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalplerini İslam'a ısındırmak istediği bazı şahıslar arasında taksim etmişti. Bu ensar gençleri arasında bir dedikodu vesilesi oldu. Evet Bilhassa gençler böyle bir taksimi hazmedememiş ve daha kanları kılıçlarımızdan akıyor, halbuki ganimet onlara veriliyor demişlerdi. Übade bin Samit de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bu durumu olduğu gibi haber vermişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona sen ne düşünüyorsun diye sorduğunda o ben de onlardan bir perdim demişti. Durum gayet kritikti derhal bir çare bulunmalıydı. Meselenin beklemeye hiç de tahammülü yoktu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleyi de ışıklar saçan fetanetiyle gayet rahat bir şekilde çözüvermişti. Nitekim, daha önce bu hadiseyi nakletmiş ve Efendimizin Risaletine bir delil olduğunu hatırlatmıştık. Burada da aynı şeyleri söylememiz mümkündür. Allah Resulü sadece ensarı içine alan bir toplantı tertip etti. Bu toplantıya ensardan başka kimse alınmadı. Ayrıca bu toplantının yapılış keyfiyeti ve toplantıda söylenen sözler ensar üzerinde öyle müsbet bir tesir yapmıştı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istemez misiniz herkes evine koyun keçi ve deve ile dönerken siz Resulullahla dönesiniz dediğinde bütün ensar sevinçten gözyaşlarını tutamamış ve ağlamıştı. Onun bu korkunç müşkillerin altından rahatlıkla kalkması bir kısım sırlı mülahazalara değişik güç kaynaklarına havale edilmemelidir. Zira o başka değil sadece bir nebi idi. Burada müsaadenizle bir hususu tekrar etmek istiyorum. O fitneye, nifaka, şikaka açık bir cemaat içinde zuhur etmişti. Toplum problemli bir toplumdu ve ona her gün bir sürü çözümü zor problem geliyordu. O da bütün bunları, Bernard Shaw'ın da itiraf ettiği gibi, ayağını ayağının üstüne atıp kahve içme kolaylığı içinde bütün müşkilleri hallediyordu. Ve şu insafa açık olmayan bir ruhun, şu insaflı sözüne bakın. İnsanlık, üst üste problemlerin yığıldığı şu dönemde, her zamankinden daha çok Hazreti Muhammed'e ihtiyacı var. Bernard Shaw bu ifadeleriyle Allah Resulü'nün bütün problemleri nasıl rahatlıkla hallettiğine adeta büyülenmiştir. O bu sözüyle bir hakikati itiraf ediyordu. Bu kadarcık itirafının onun gözünü açmasını çok arzu ederdim. Zira benim efendime karşı o kadar olsun kadir şinaslık hissi içinde bulunmuştu. Ebu Talip için dahi aynı şeyi düşündüğümüze göre, bu mülayemetin mazur görüleceğini umarım.